Ama بعد, fya ibadallah, ittakulla ve aqiu, inna allah ma al-lazin ittaku, vel-lazinahum muhsinun. Kal Allahü Teala, azza ve jel, fi kitabihi al-karim, la uzbil-lahim innash-shaytan al-rajim, bismillahi al فلا تخافوهم وخافوني, in kuntum مؤمنين. Sadakallahu'l-azîm. Ali Emran Suresi 175. ayetinde Cenab-ı Hak maal olarak Muhakkak şeytan sizi dostlarıyla korkutur. Dostlarından korkutur, dostlarını korkutur. Her iki anlamda ayet müsaittir, verilir. Şeytan dostlarını korkutur, veya dostlarından korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminseniz, sadece benden korkun diyor Cenab-ı Hak. Cesaret insanı zafere, kararsızlık da tehlikeye, korkaklıksa. Malubiyete ve zillete götürür. Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın onlardan daha önce de iman ve takvanın kullanılmasıdır. Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir ama onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Cesaretini ve cesaretin arkasındaki imanını kaybedense her şeyini kaybetmiştir. Nedir cesaret? Hiçbir şeyden korkmamak mıdır? Elbette hayır. İnsanı cesur bir kahraman yapan aslında korkudur. Ama alelade korku değil, Allah korkusu. Takvadır. İnsanı korkusuzlaştıran, cesur yapan. Allah'tan hakkıyla korkan, ve Allah dışında hiçbir şeyden korkmayan kimse herkesin korktuğu adam kadar kuvvetlidir. Doğru olan bir şeyi gördüğü halde yapmamak yanlışa karşı çıkmamak korkaksı korkaklıktır, cesaretsizliktir. Cesaret çoğu zaman zorlukları kolaylığa tercih etmeyi de icap ettirebilir. Ama unutmamalı ki Çoğu şeyin değeri zorluğundadır. Zor işleri başaran kişiye zafer kazandı, kahraman oldu, ödülü hak etti denilir. Günümüz insanı çoğunlukla bencildir. Korktuklarına uğramamak için mümkün başkalarını korkutmayı bile yeyler. Aslında bu bumerang gibidir başkalarını korkutanın kendisi de hep korku içinde yaşar. Dünyevi korku içinde yaşayan insan da asla özgür değildir. O korkusunun tutsağıdır. Kimseden korkmamak için aslında kimseyi de korkutmamak gerekir. Korku her insanda mevcut olan ilahi bir yardım aracıdır. Güzel bir nimettir. Bırakın insan ve hayvanları yanlış olarak cansız zannedilen taşlar, dağlar Kur'an'ın anlattığına göre sadece Allah'ı tesbih etmezler. İlahi emanetin azametini idrak edip Allah'tan korkarlar. Dağ, taş, kayalar bile Allah korkusu içindedirler. Kur'an öyle ifade eder. Ahzab suresi mesela 72. ayette. Allah korkusundan dağlar, taşlar yer yer yarılıp paramparça olurlar. Allah korkusundan dolayı yuvarlanırlar. Bakara suresi 74. ayet. Evet. Evet. Dağlar ve taşlar bile Allah'tan korkuyor, sakınıyor. Onun azabından çekiniyorlar. İse korku bütün mevcudatta var olan bir özelliktir. Korkacak ki diğer Allah Allah'tan korkacak ki ona karşı saygısızlık yapmasın, kulluğunu icra etsin. Yine korku hissi olacak ki tedbir alabilsin hayvanlar da, insanlar da. Korku fıtri bir duygu. Her fıtri duygu gibi vahyin gösterdiği doğru istikamete yönlendirilmeli. Hedefi güzel ve hayırlı olmalı. Ayrıca sınırı, ölçüsü, dozu da ayarlanmalı. Yani aşırı olmamalı. Bütün duyularımız, duygularımız e, hedefin doğru olması ve ölçüsü belirli olması açısından güzel kullanılırsa nimettir. Eğer hedefi yanlış olursa, ölçüde e, haddi aşılırsa e, o zaman nimet olmaktan çıkar. Bize dünyada da zillete, ahirette azaba sebep olur. E, yani Allah'ın nimeti olan korkuyu Allah'a yöneltmek, takvamızı artırmak yerine Allah'tan başkasına yöneltirsek veya takva bilincimizi yeterince içimize yeterince nasip olarak almazsak, nimet olarak ondan yararlanmazsak Allah'tan hakkıyla yeterince korkmazsak bu ihtiyacımızı başka şeylere yönelteceğiz. O zaman insanlardan korkacağız. O zaman aç kalmaktan korkacağız, depremden korkacağız, fareden, böcekten korkacağız, karanlıktan korkacağız, kendimizden korkacağız, kendimizden daha aşağıda olanlardan korkacağız, zilleti tatacağız. Allah'tan korkarsak aziz olacağız, onurlu olacağız, daha dünyada bile şerefli şekilde yaşayacağız. Kahraman olacağız. Ölsek bile sıradan insanların ölümü gibi olmayacak ölümümüz. Ölümsüzleşeceğiz. Bir defa öleceğiz. Ama insanlardan korkan her gün ölür. Ölüm acısını ızdırabını hayalinde olsun yaşar. Rüyasında kabuslar görür. Hayalinde vehim olan şeylerin korkusu içinde yaşar. Mümin Allah'tan korkar. Korku ihtiyacını Allah'la giderir. Nasıl Allah'a ibadet etmeyen ibadet ihtiyacını başka şeylere yönlendirir futbol takımını putlaştırır, sanatçıları ilahlaştırır, parayı kutsal bir tanrı gibi görür, mutlaka bir tanrı bulur. Allah'a ibadet etmeyen kimse mümkün kendi hevasına, kendi egosuna tapar. Kendisini tanrı edinir. Aynen onun gibi, korku gibi bir ihtiyacı takvaya yönelerek Allah'tan tatmin etmeye çalışmayan kimse, korkular içerisinde rezilce yaşar. Evet, demek ki yerli yerinde Allah'a yönelik kullanılmayan korku, fobilere, gülünç korkulara, insanı helak edecek korkaklığa sürükler. Aslında hiçbir şey Yersiz korku kadar korkunç değildir. Nice, geçu, ce, nice cesur geçinen insanların yakınlarına baktığımızda öyle tuhaf korkuları vardır ki kimi karısından korkar, kimi olmayan şeylerden. Evet, Allah'tan korkmayan insandan her türlü kötülük bekleneceği için halk kork Allah'tan korkmayandan der. Tabii bu korku o kimselerin gücünden değil, şerlerinden fesadından çekinmek anlamında ele alınmalıdır. Bu anlamda en korkunç tehlikede Allah'tan korkmayan tağutların ve onların kurumlarının fesadıdır. Korkak tehlikeye düşünce ayaklarıyla düşünür. Korku kimi zaman topuklara kanat takar, kimi zaman da Ayakları yere çiviler. Korkak ölmeden önce kim bilir kaç kere ölür. Yiğitse bir kere. Korkunun ecele faydası yoktur ama ecelin korkuya faydası vardır. Korku insana mezar taşlarını bile insan gibi gösterir. Bazı insanlar kendi gölgelerinden bile korkarlar. Korkak olana kendi gölgesi bile düşmandır. Tevhid her iki dünyada da olumsuz korkudan ve üzüntüden uzak olmak, esenlik ve emniyete kavuşmaktır. Şirk ise bütün yanlış ve olumsuz korkuların kaynağı. Allah'tan korkmayan, korkulmayacak şeylerden korkar. Dolayısıyla dünyası da karanlık, ahireti de azap içinde olur. Kur'an Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. der. Yunus Suresi 62 ve 63. ayetlerde. Dikkat edin. Ancak Allah'ın velileri, dostları işte onlara korku ve üzüntü yoktur. Kimdir Allah'ın velileri, dostları Evliya denilen kimseler uçanlar, kaçanlar, insan üstü özelliğe sahip olduğu düşünülen yarı tanrılar mıdır? Kimlerdir? 63. ayet diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekûn. İşte Allah'ın veli kulları, dostları iman eden ve Allah'tan korkanlardır. Kim iman ediyor ve Allah'tan korkuyorsa bilsin ki Bilsinler ki, o kimseler Allah'ın velisidir, evliyasıdır. Ve onlara korku ve üzüntü yoktur. Tersinden ayeti ele alırsak, üzüntüsüz ve korkusuz insanlar Allah'ın dostlarıdır. Yani başlarına bir imtihan geldiğinde çokça üzülmeyen, Allah'tan başkasından ciddi anlamda korkmayan kimseler Allah'ın velisidir. Korkup da dini tahrif etmeye, taviz vermeye kalkanlar Allah'ın dostu olma özelliğine sahip değillerdir. Çağdaş insanın hayatı korkularla çevrilmiştir. Açlık korkusu, deprem korkusu, devlet korkusu, iş yerinde patron veya amir korkusu, evinde eş ve hatta çocuklarından korku, sokakta kapkaç korkusu, evde hırsız korkusu, erkekse varsa arabasının çizilme korkusu, hanımsa hanımlarının koltukların kirlenme, tozlanma korkusu, daha nice korkular. Evet, bunca korku arasında mümkün bir de korku filmlerine karşı bir arzu korkutması gerekiyor. İhtiyacı var çünkü. Ee, takvaya sarılmadı. Ee, gönlü korku arıyor. Geceleri kabuslar. Şeytan onunla dalga geçer bir yönüyle. Korkak ruhunu daha da korkutmaktan aldığı sadistçe zevk dostu şeytanı bile güldürür. Az önce ayet okuduk. Şeytan Dostlarını korkutur. Dostlarından korkutur diye. Biraz yaşlanınca korktuğu başka şeyler başına gelecektir. İşte yüksek tansiyon, stres, psikolojik bunalımlar. Şimdi artık ihtiyarların değil, gencecik delikanlıların da nice korkularının neticesi ve nice hastalıkların, özellikle psikolojik bunalımların elinde oyuncak olmalar ve hiç beklemediği bir anda en çok korktuğu da başına gelir varsa dostları durumu açıklar kalp sektesinden gitti kalp sektesi moda oldu ee, neden? kalpler huzurdan çok uzak bir yaşayış içinde olduğundan ee, ne oluyor? motor aniden duru veriyor. niye? Muhtar güzel çalışmıyordu da ondan. Evet. Bu çağdaş insana yapılabilecek en büyük iyilik onları yersiz korkularından kurtarmak, esenlik ve huzur dini olan İslam'la, huzur verecek olan Kur'an'la onları tanıştırmaktır. Çağdaş cahiliye insanının en büyük korkusu bilmediği için kendisine korkularından uzaklık ve emniyet verecek olan İslam'dan korkmakta. Evet, herkesi her iki dünyada da kurtarmaya gelen İslam'dan kimi insanlar korkuyorlar. Ve onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Değişik gerekçelerle. Celladına aşık olan ve kurtarıcısından korkan insanlara ne demeli? Çağdaş düzenler, ideolojiler, tağutlar, her taraftan çağdaş insanı ahtapot kotlar, kollarıyla pençelemiş, zehrini akıtıyorken futbol, müzik, oyun, internet gibi uyutucu ve uyuşturucuların etkisiyle insan kendi elleriyle kendini tehlikeye atıyor, ayaklarıyla helake doğru hızla koşuyor. Evet, ne olması lazım? Önce olmaması gerektiğini söylemeye çalıştım. Bir ayet daha okuyayım. اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقْقُ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan mı korkuyorsunuz? Allah'tır kendisinden korkulmaya en layık olan. Eğer mü'minseniz. Tevbe suresi 13. ayet. Yine davetçilerin, tebliğcilerin nasıl bir halet ruhiye olduğunu Kur'an şöyle ifade ediyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ ve <gülüyor> yahşevnehu ve la yahşevne ahaden illallah. Allah'ın risaletini tebliğ eden davetçiler sadece ondan, Allah'tan korkarlar, başka hiçbir varlıktan korkmazlar. Allah onlara o gücü verir. Onlar o gücü bulduğu için daveti tebliği yaparlar. Peygambere mirasçı olmak onlar gibi başka güçlerden korkmamayı da icap ettirir. Evet, hepimiz Allah'a iman eden insanlar olarak korkuyla imtihan olduğumuzu unutmayalım. Hatırlayalım imtihan hususları sayılırken muhakkak sizi imtihan edeceğiz diyen ayette ne deniliyordu? Öncelikle Korku sayılıyordu. Vela neb lüven neküm bir şeyin minel kafı ve çoğu ve naksin minel emval ve enfesi vesemerdid. Muhakkak sizin önce korkuyla, sonra açlıkla, açlık olacak veya oldu o anlayışla, sonra mallardan ve nefislerden noksanlaştırmayla imtihan. Evet, dolayısıyla ilk sırada sayılan imtihan meselesi korkulardır. İşte Allah'tan korktuğumuzu, günlük hayatımızda da başımıza gelme ihtimali olan her türlü musibetlere karşı, bizi korkutmaya çalışan güçlere karşı bizim direnişimizi, direncimizi ortaya koymamız Korkulacak bir güç varsa onun sadece Allah olduğunu kendi iç dünyamıza da dış dünyamıza da ispat etmemiz gerekir. Kimin cenneti cehennemi var da bizi korkutabilecek. Kimin arkasında Allah gibi bir güç var da kendisinden korkulma özelliği taşınacak. Evet, hayatımız Allah'ın elinde. Ve biz sadece ona hesap vereceğiz ve ondan korkarız. Onun emir ve yasakları bizi bağlar. Diğerleri sümüklü becek gibi gözümüzde basit gelir. Ve bu şekilde mümin izzetli bir hayatı yaşar. Sadece Allah'ın önünde eğilir, başka hiçbir gücün önünde eğilmez. Ela, inna ıhsan el kelam ve ebler el nizam kelamullahül azizil azizül allam, kema Allah teväreke ve teala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ola ve encitu ola allekum turhamon. Aüz bilallahi min şeytanı irrajim. rahim Inna dinu in dallahül İslam sadak.